Tabii, tabii, tamam, teşekkür ederiz. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Biraz önce duyurduğumuz gibi e, yarın yapılacak bir etkinlik var. Şimdi ona odaklanacağız birazcık. 33 hatta 33'ten fazla yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için imzalayacak kitaplarını e, hapiste ikisi de biliyorsunuz. E, yazar Aslı Erdoğan ve dil bilimci Necmiye Alpay e, için kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle danışmak iç, e, için başlatılan birer günlük eş döbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına da katılmıştır. Bunun dışında e, ikisinin de dan, e, danışma kurulu üyesi olduğunu biliyoruz. Tam da bu e, sebeplerle devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak ayrıca terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor e, her iki isimde. Şimdi buna destek olmak için de imza, kampanyala, imza kampanyaları ve pek çok okuma etkinliği düzenlenmeye devam ediliyor. Bunun dışında Mefisso'da. Bu ıı, meseleye katılanlardan bir tanesi biz de bu vesileyle kitap bölümü sorumlularından Mefisto'nun Aytekin Şahin'le ıı, bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Yarınki etkinliği konuşmak üzere. Aytekin Bey merhabalar. Merhabalar. Evet öncelikle ellerinize sağlık. İki yazar defaatle dile getirmekte bir sakınca yok galiba. Mesela Aslı Erdoğan kitapları 17 dile çevrilmiş ve kimi otoritelerce geleceğin 50 yazarı arasında sayılmış. Çok önemli bir e, yazar e, olma da taşıyor. Necmi Alpaysa. E, Barış Derneği faaliyetlerinin e, yanı sıra Türkiye'de dil bilim çalışmalarına büyük katkıda bulunmuş bir isim. Necmi Alpay hatta bir yerden sonra e, yazıyla e, haşır neşir e, olan kimileri için e, öz Güzel isimden cins isme doğru da geçti yazdığı sözlüklerle beraber çok önemli isimler hakikaten yazın dünyası için ve Mefisto'da e, bizim de katıldığımız bir kanaat ki Beyoğlu'nun önemli kültür alanlarından e, bir tanesi e, kitapla e, yakın ilişki doğan herkesin hayatının en az bir kere e, bir noktasında temas etmiş olduğu bir yer. Dolayısıyla çok kıymetli Mephisto'nun hem bu sembolik değeri ve Aslı Erdoğan'ın ve Necmi Alpay'la dayanışma çerçevesi altında onlarca yazarı bir araya getirmesi nasıl oldu? Fikir nereden çıktı? Onu soralım size Ayet Hekim Bey önce. E, teşekkürler. Aslında fikir e, daha doğrusu organizasyon el yapıyoruz biz. Biz fikirde <gülüyor> bize ait değil. E, i̇şte e, e, Buradan bir arkadaşımız aracı Birkaç insan geldi. Bizimle görüşme yapmaktılar. Böyle bir etkinlik düzenleyeceklerini söylediler. <gülüyor> Katılır mısınız? Dediler bize. Biz de tabii ki dedik. Bahsettiğiniz gibi değerli yazarlar. <gülüyor> ve gelip değerli yazarlarda kitaplarını imzalayacaklar. Hem kendi kitaplarını hem de Ecmiyen Payın ve Aslı Erdoğan'ın kitaplarını imzalayacaklar. Onların gıyabında. <gülüyor> Sanırım bu da bir olacak. Ee, böyle bir organizasyonda yer almak bizim için de önemli. Ee, destek her türlü desteği vermeye hazırız bu tür durumlarda. <Gülüyor> ee, ama dediğim gibi organizasyon aslında bizim fikrimiz değildi. <Gülüyor> ee, bu işlerle ilgilenen daha doğrusu Necmi Alpay ve Aslı Erdoğan'a her alanda destek olmaya çalışan insanların yürüttüğü bir organizasyon. Evet. Biz de e, alanımız var, kitapçıyız, yazarlar bizim için önemli ve kapılarımızı açtık. Evet, yine de toptan teyakkuzda olduğumuz bir dönemde olduğu düşünülürse Mephisto'yu en azından tebrik etmek isteriz. Teşekkür, müteşekkir olduğumuzu ifade etmemiz <gülüyor> gerekir. Öyle hani yani. sadece lojistik gibi gelmiyor <gülüyor> burada bizlere <gülüyor> Mephisto'nun sağladığı. Evet. Yani elbette bir tavır olarak böyle değil. Bir tavır olarak biz de bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Ve olabildiğince çok yasaklanan kitap, yasaklanan dergi geliyor bize doğrudan. Bunları ee, evet. satmayacaksınız ya da daha da fazlası e, içeriğine girerek şu konularda yer alan kitapları satmayacaksınız gibi bir taleple geliyor bize. Evet, değil mi? Evet. Biz bu yakıcı bir şekilde hissediyoruz zaten. Evet. E, ve umarım e, küçük bir katkımız olabilir. Muhtemelen olacaktır da aslında biz de biraz buna değinmek istiyorduk. Bu etkinliğin mephisto açısından önemi e, sizin için tam olarak nasıl bir yere oturuyor? Ve yani hani tam da aslında baskıları birebir yaşadığımız bir zamandayız diye eklediniz siz de. E, nasıl bir önemi var sizin için? Bir yandan hapisteki yazarlardan istiklalinde direnen son kitap evlerinden birisiniz. Hatta son kitap evisiniz diyebiliriz neredeyse. Neredeyse evet. Evet. Yani bizim açımızdan aslına bakacak olursanız e, önemi iki türlü. Bir, bir tanesi gerçekten e, önemli isimler. E, bunlar için düzenlenebilecek herhangi bir etkinlikte var olmak bizim için çok önemli. E, bunların e, yani bizim katkımız nasıl olursa olsun her e, hangi alanda oluyorsa olsun içine var olmak çok önemli. İkincisi ise doğrudan e, okurları harekete geçirmekle alakalı yani bir kitab olarak evet. e, okurlar da e, bir tür ne diyelim buna belki özne demek abartılı olabilir ama hı hı. en azından e, yazarları hakkında ya da edebiyat dünyasına m, birazcık bir katkı sunmuş gibi olacaklar ve bunun Kesinlikle. kesişme noktasında olmak bizim açımızdan önemli. Hem evet. yazarlar adına hem okurlar adına. Kesinlikle çok doğru. Okurlar ee, da bir araya gelecek. Evet. Evet. E, tabii e, ve daha da yani öteki kısmına sanırım edebiyat dünyasının işte katılacak olan yazarlar üzerinden 30'un üzerinde yatar gelecek <gülüyor> e, sorumluluk alıyor olması <gülüyor> e, ya da Necmiye Alpan söylediği gibi aydınların şimdiye kadar olmadığı gibi e, sorumluluk alıyor olması evet. e, Türk siyaseti adına Türk demokrasisi adına evet. e, ve bizim de e, burada yer alıyor olmamız çok önemli bizim açımızdan <gülüyor> önemi buydu. Evet. Biz tar tarihe böyle not düşürecek şüphesiz. Evet. Ama yani dediğim gibi diğer insanlara da haksızlık etmek istemem. Tabii. Bu kesinlikle Nefisto'nun e, değil, fikri değildi. Böyle <gülüyor> bir fikir vardı. Bu fikre biz destek olduk. Bunu düzenleyen insanlara haksızlık etmek istemem. Evet öyle. Peki şey bir yandan da bir e, kitap evi e, sorusu sormak isterim size. Öyle. Necmiye Alpay ve Nefilo'nun Aslı Erdoğan'ın kitapları onlar tutuklandıktan sonra daha fazla satmaya başladı mı? En azından satışta bir artış oldu mu? Çünkü böyle, böyledir ya yani hakikaten. Öyle bir gözleminiz var mı sizin? İnanılmaz. Yani karşılaştırılamayacak kadar çok. Hmm. Aslı Erdoğan çok önemli bir yazar ama e, o oranda e, satış grafiği yüksek değildi. <gülüyor> e, Necmiye Altay'ın durumu biraz daha farklı. E, o biraz daha genel okur dışındaki okurlara hitap ediyor. Yine onun da e, satışları çok Fazla değil ama hı hı. E, bu süreçte karşılaştırılamayacak kadar çok arttı. Yani belki on katı kadar diyebilirim. Evet. Belki de daha fazla. Yani burada aslında söz susturulmaya çalıştı ama galiba tersi bir etkiydi. Bu açıdan yaptığını söyleyebiliriz. Kes, kesinlikle. Tam olarak öyle. E, daha çok insanlara ulaşıyor. İnsanlar daha çok haberdar oldular. E, okunur okunmazdım çok bilemiyorum ama en azından alındığını insanların paneline girdiğini söyleyebilirim. Yani tikirledi. Evet. daha fazla insana yayılma şansı buldu. Evet, umarız aramızda da olurlar yakın zamanda. Umarız. Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz Aytekin Bey. Yarın çok kalabalık bir program var aslında. Saysak evet. mı diye de düşünmüyor değilim. Belki e, buradan duyanlar olur. Üstlenebilirim isterseniz. aynı Uluç, Celal Başlangıç ve Tuluğan Tekeli'nin evet. imza günleriyle başlayacak. Hande Çayır, Hayko Bağdat, Umut Cumaya Arslan bir seansta ardından Ayşegül Devecioğlu ile Işıl Özgen Türk, sonrasında Gülsüm Cengiz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Hülya Adak, Ümit Aktaş, Mustafa Sütlaş, Nalan Çelik, Ahmet Balat Coşkun, Muaziz Uslu Avcı, Egemen Berköz, İsmail Güzel Güzelsoy, Yaşar Miraç, Ferhat Kentel, Türker Armaner, Cengiz Hakkızlarıç, Mıgırdiç Margosyan, Murat Özyaşar, Ayşegül Altınay, Pakka Testukyan, Esmağan Akyol, Ferudun Andaç, Fatma Gülberktay, Yavuz Ekinci, Esra Alkan, Feyza girler Hakan İşçen, Hayri Yetik ve Vivet Kanetti. En azından elimizdeki posterden şu anda isimlerini okuduğumuz yani evet. gelmesi garanti olan yazarlar e, kitabının kapkel etkinliği kapsamında kitaplarını e, Aslardom ve Necmi Alpay kitapları imzalanacak. Mefisto'da yarın öğlen başlıyor akşam 8.30'a kadar. Bir nevi burada da bir nöbet var gördüğünüz gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arda arda yarım saatte bir. Evet çok teşekkür ederiz katkılarınız için tekrar Ayta Kim Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Iyi Görüşmek iyi günler. üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.